1115 numaralı konu, ihtiyar bir kişiyle bir gencin cehennemden bahsedildiğinde düşüp ölmeleri, Hazreti Peygamber bir gün bir mecliste, ey iman edenler, nefsinizi ve aile efradınızı yakıtı insanlarla taşlar olan bir ateşten koruyunuz, Tahrim, 66 suresi 6 ayetini okudular, bunun üzerine orada bulunan bir ihtiyar kalkarak, ey Allah'ın Rasulü, cehennemin taşları da dünya taşları gibi midir, diye sordu, Hz. Peygamber de, nefsimi kudret elinde tutana yemin ederim ki cehennemin bir taşı bu dünyanın bütün dağlarından daha büyüktür, buyurdular. Bu sözler üzerine o ihtiyar bayılarak yere düştü. Hz. Peygamber mübarek ellerini onun kalbi üzerine koydular ve hala yaşamakta olduğunu anladıklarında, ''Ey ihtiyar, la ilahe illallah'' de, buyurdular. O da, ''la ilahe illallah'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onu cennette müjdelediler. Orada bulunan sahabiler, ey Allah'ın Resulü, aramızda sadece onu mu cennetle müjdeliyorsunuz, diye sordular. Hazreti Peygamber de onlara, evet, çünkü Allah Teala, işte bu, makamımdan sakınan ve tehdidimden korkanlar içindir, İbrahim. 14 suresi 14, buyurmaktadır, cevabını verdiler.